Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu vesselamu ala nabiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'du. Kardeşlerim, Fatiha suresi üzerinden cumartesi günleri tefsir dersi yapmaya çalışıyoruz. Fatiha suresinde şimdiye değin Birinci ayet Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İkinci ayet Er-Rahmanirrahim. Üçüncü ayet Malik Yevmiddin. Dördüncü ayet İyyâke na'budu ve İyyâke nes Ayetlerini tefsir etmeye, izah etmeye çalıştık. Tefsir dersimizi Şeyh Abdurrahman bin Nasır es sadi Rahmetullahi Aleyhin tefsir Sa'disi üzerinden yapıyoruz. Tefsir-ü Sa'di'yi okuyoruz ve onun üzerine gerekli görülen yerlerde notlar düşüyoruz. izahlar yapıyoruz. Şimdi geldik. i̇hdine sıratal sırat al mustakim buyruğuna. Oku bakalım. Kari. Daha sonra Yüce Allah hidayet eyle bizi dost oluyorlar. Diye buyurmaktadır. Yani i̇hdine sıratal sırat al mustakim Yani sen bize dost doğru yolu göster ve onu izleme başarısını bağışla. Sırat-ı mustakim yani dost doğru yolu ise Yüce Allah'a onun cennetine ulaştıran açık seçik yoldur. Bu ise hakkı bilmek ve hakka uygun amelde bulunmaktır. O bakımdan ey Rabbimiz sen hem bizi bu yola ilet hem de bu yol üzerinde bize sebat ver. Bu yola iletilmek <gülüyor> İslam dinine bağlanmak onun dışında kalan bütün dinleri terk etmek demektir. Bu yolda hidayet üzere devam etmek ise, hem ilmi bakımdan hem ameli olarak dinin bütün tafsili hükümlerinde hidayet üzere olmayı kapsar. Öyleyse bu dua kul için hem en faydalı hem de en kapsamlı dualardan birisidir. Bundan dolayı insanın namazının her bir rekatında Yüce Allah'a bu duayı yapması, ona olan ihtiyacına binaen vacip kılınmıştır. Evet. Fatiha suresinin İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in'den sonra gelen kısmı yani Sahih-i Müslim'de rivayet edilen hadiste kula ait olan kısmı İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in'in de yarısı kula aittir demiştik. Kula ait olan kısmı İhdina sıratal mustakim ya da Fatiha suresinin sonuç kısmı, dua kısmı İhdina sıratal mustakim buyruğu ile başlıyor. Başında Fatiha suresinin başında Rabbimiz Sübhanahu wa Taala'nın marifetiyle kalbimizi doldurduk. Elhamdülillahi rabbil âlemin buyruğunda Rabbimizin muhabbeti ve marifetiyle kalbimizi doldurduk. Errahmanur Rahim buyruğunda Rabbimize ümit bağladık. Maliki Yevmiddin buyruğunda Rabbimizin korkusu ile ve ahiret gününün endişesi ile kalbimizi doldurduk. Böylece bu üç ayet ile iman esaslarını tamamlamış olduk. İmanın esaslarının esaslarını imanın usullerinin asıllarının aslını tamamlamış olduk. Daha sonra rasullerin gönderiliş kitapların indiriliş amacını vurguladık. Biz de <gülüyor> bu amacı tasdik ettiğimizi, iman ettiğimizi ilan ettik. Tevhide boyun eğdiğimizi ikrar ettik ve Rabbimize seslenerek dedik ki nabudu, نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Biz sadece ama sadece sana ibadet eder ve sadece ama sadece senden yardım isteriz. Geldi sıra neye? Dua kısmına geldi. Bize ait olan kısmına geldi. Şimdi Yüce Rabbimize Fatiha suresinde yöneleceğiz ve kendimiz için dünyevi ve uhrevi olarak en büyük faydaları isteyeceğiz. Yüce Allah Fatiha suresinde bizi insan için lüzumlu olan en büyük şeyi istemeye yönlendirmiş. İnsan için lüzumlu, gerekli olan en elzem, en önemli en gerekli, en vazgeçilmez, en olmazsa olmaz hususu istemeye yönlendirmiş. Nedir bu insan için en ehemmiyetli olan husus? Nedir insan için en önemli olan husus? Hidayet. Hidayet. Onun için Allahu Teala bize hidayeti istemeyi telkin etti. İnsan için en elzem, en önemli en gerekli husus hidayettir. Onun için Fatiha'da Allahu Teala bize hidayeti istemeyi vahyetti, hidayeti istemeyi emretti. Hidayet en büyük gereklilik bu. İnsan için havadan, sudan, gıdadan, barınmadan her türlü nimetten daha büyük nimettir hidayet. Hidayetten daha üstün, daha büyük, daha şumullü, daha geniş daha azim bir nimet yoktur. En büyük nimet budur. Hidayet. Bu hidayetin içerisinde pek çok husus giriyor. Sayamayacağımız kadar çok husus hidayetin kapsamının içerisinde. Hepsine birden hidayet diyoruz. Hidayet. Nasıl dua ediyoruz? Hidayet duası ediyoruz. Burada kula bir hatırlatma var. Sen kendi kendine yol alamazsın hatırlatmasın. Sen kendi kendine başarıyı bulamazsın hatırlatmasın. Sen kendi kendine kurtuluşa eremezsin hatırlatmasın. Bu ayette bir tenbih var, bir işaret var, bir delalet var kula. Dua etmen gerekir, yalvarman gerekir. Sen kendi kendine yolunu bulamazsın. Sen kendi kendine kurtuluşa eremezsin. Sen kendi kendine başarıyı yakalayamazsın. O halde ihtinade, bize hidayet eyle. Hidayet ne demek kardeşlerim? Türkçe karşılığını vermeye çalışırsak hidayet kelimesinin, Türkçe karşılıkta en güzel karşılık yol göstericilik demektir. Yol göstericilik. Yahut Farsçası, Türkçe'ye de geçmiş bu, rehberlik, kılavuzlama, yol gösterme, Yol göstericilik. Hidayet kelimesinin anlamı bu. İhdina. Bize hidayet eyle. Türkçesi bize yol göstericilik et. Burada bir itiraf var kul tarafından. Yani ben yolumu bulamam. Ben sana eremem. Senin rızana kavuşamam. Kurtuluşu yakalayamam. Başarıyı elde edemem. İhdina. Bana yol göstericilik et. Bana yol göstericilik etmede ne var? Bunu demede ne var? Bana yol göstericilik et demede ne var? Acizliği itiraf var. Acizliği ortaya koyma var. Güçsüzlüğü ortaya koyma itiraf etme var. Allahu Teala'ya muhtaç olduğumuzu ilan etme var. İhdina, işte bu şuurla ihdina diyeceğiz. Yoksa başımızı burnumuzu dikerek ben kendi yolumu bulurum. Kendim. Kendim hakkı bulurum, kendim hakkı ererim, doğruyu yanlışı kendim seçerim, ben akıllıyım, ben ileri görüşlüyüm, ben basiretliyim demekten sıyrılmak var. Kendi basiretini, kendi aklını, kendi görgüsünü, kendi bilgisini bir kenara koyup acizliği itiraf etme var. İhdina, Allah'ım sen bana yol göstericilik et. Yani ben kendi aklımla, kendi fikrimle, kendi bilgimle, kendi görgümle, kendi basiretimle, kendi yeteneklerimle yolu bulamam, hakka eremem, hakkı göremem, hakkı anlayamam, hakkı kavrayamam, kurtuluşa elde edemem, başarıya ulaşamam. İhdina! Sen bana lütfen yol göstericilik et. Bu acziyeti hissetmeden... O acziyet içinde ihdina diyemez. Onun için evvela acziyetini hissetmesi lazım insanın. Yani acizliğini fark etmesi lazım. Kişi Allahu Teala azze ve celalinin hoşnutluğuna erme yolunda ilkin aciziyeti idrak etmeli. Acizliği idrak etmeli. Ben acizim. Ben güçsüzüm. Bunu idrak etmeli. İşte bu, La havle ve la kuvvete illa billahın itirafıdır. Şey, ifadesidir. La havle ve la kuvvete illa billah da bir acizlik itirafıdır. Ben hiçbir güç ve kuvvete, kudrete sahip, malik değilim. Allahu Teala'nın vermesi müstesna. Anlamı bu. La havle ve la kuvvete illa billah. Tam bir acizlik ifadesi. Kul bu acizliği hissetmedikçe daha doğrusu ihtiyaç ve gereksinim duymadıkça Allah'a onun ihdina demesinin herhangi bir anlamı olamaz. Öyleyse önce bu anlamda hidayete olan ihtiyaç ve gereksinim hissedilmeli bizim tarafımızdan. Ben yol gösterilmeye muhtaçım. Benim bilgim hiçtir. Benim görgüm hiçtir. Benim aklım hiçtir. Ben yolumu bulamam tıpkı bir kör gibiyim. Acizim, muhtacım, güçsüzüm. Bilgime istinade edersem saparım. filozoflar gibi. Aklıma istinade edersem saparım. Ben muhtacım yol gösterilmeye. Ben muhtacım. Biz sadece kardeşlerim, tabi hidayet derken, hidayet sadece yol göstericilik, Allah'ın yol göstericiliği sadece dine ait konularda değildir. Şimdi biz hidayet kelimesini kapsamı dar olarak kullanıyoruz. Hidayet kelimesinin kapsamını dar manada kullanıyoruz. O dar mana nedir? Mesela cümle kurarken ne diyoruz? Filan hidayet buldu. Neyi kastediyoruz? Namaza başladı. İçkiyi bıraktı. Hidayet buldu. <gülüyor> Bizim bu kullanımımızda hidayet kelimesinin alanı daraldı. daraldı. Sadece neye hasrettik? Dine. Dine hasrettik. Halbuki doğru olan nedir? Hidayet gelmesinin anlamı yol göstericilik demektir. Ve yol göstericilik dünyaya da ahirete de şubullüdür. Hem dünya içindir hem ahiret içindir yol göstericilik. Biz her hususta, dünyevi ve uhrevi bütün meselelerde yüce Allah'ın yol göstericiliğine muhtaçız. Yüce Allah Azza ve Celle'nin rehberliğine muhtaçız. Önce bu acizliği itiraf edeceğiz ve bu ihtiyaç ve gereksinimin farkında olacağız. Biz muhtacız, bizim ihtiyacımız var. Ve işte bu şuur haliyle ihtina diyeceğiz. Ey Allah Azza ve Celle bize yol göstericilik et. Ne dünyada ne ahirette. Ne dünyevi hususlarda ne uhrevi hususlarda. Biz hakka ve doğruya eremeyiz. Senin yol göstericiliğin olmadıkça işte ihtinayı bu şuur ile söyleyeceğiz. İhtinama. Sen bize yol göstericilik et. Bize yol göstericilik et. Bu Allahu Teala'nın yol göstericiliğinin ne kadar elzem, ne kadar gerekli, ne kadar <gülüyor> önemli olduğunu anlamak için Kardeşlerim, insanın önce kendi acizliğinin farkına varması lazım. Eğer subhanehu ve ala mesela hangi meselelerde? Biz Yüce Allah Azza ve Celle'yi tanımak için Rabbimizin yol göstericiliğine muhtaçız. Ona nasıl ibadet edeceğimizi bilmek için Rabbimizin yol göstericiliğine muhtaçız. Yüce Allah subhanehu cennetine ve rızasına erebilmek için onun yol göstericiliğine muhtaçız. Dünyevi hususlarda başarıyı ve mutluluğu yakalayabilmek için onun yol göstericiliğine muhtacız. Dünyevi şerlerden, belalardan, musibetlerden korunabilmek için onun yol göstericiliğine muhtacız. Bu acizliği hissetmemiz lazım. Bu acizliği ne zaman hissederiz? Yani kendi acizliğini tanırsan Rabbini tanırsın. Rabbinin azametini bilirsin ona boyun eğersin. Kendini bilmezsen Rabbini bilemezsin. Önce kendini tanıyacaksın. Ben acizim, ben güçsüzüm, ben kuvvetsizim, ben bir hiçim. Benim elimde bir imkan yok, güç yok, kuvvet yok. Aciziyetini, acizliğini itiraf edeceksin. Bu duygu ile, bu şuur hali ile ihdina diyeceksin. Bize yol göstericilik et. İşte hidayet bu. Madem hidayetten kapı açıldı, şu hususla da işaret edelim. Hidayet iki türlüdür. Kaç türlüymüş? İki türlü. Tevfiki hidayet. Tevfiki hidayet. iki beyani hidayet. Ya da birinci sırada beyani hidayet, ikinci sırada tevfiki hidayet. Beyani hidayet, tevfiki hidayet. Beyani hidayetin anlamı ne? Ne demek beyani hidayet? Buyur mutlaka. ve kitaplarıyla. yüce Allah Azza ve Celle'nin hakkı doğruyu gerçeği vahiy ile kitaplar ile rasuller ile beyan etmesi bu anlamda Allahu Teala alemlere hidayet yani yol göstericilik etmiş midir? Evet. Etmiştir. Evet. Etmiştir. Rasul göndermiş yol göstericilik etmiş. Kitap indirmiş. Yol göstericilik etmiş. Hakkı göndermiş, Kur'an'ı göndermiş, yol göstericilik etmiş. Demek ki beyani hidayet, Yüce Allah'ın gerçeği, hakkı beyan etmesi demek. Buna ne deniliyormuş? Beyan. Beyani hidayet. Burası. Resuller ve kitaplar aracılığıyla. İki, tevfiki hidayet. Tevfiki hidayet nedir Osman? Tevfiki hidayet allah Teala'nın ona hakka ulaşmaya başarı vermesi. Evet. Tevfiki hidayet Yüce Allah Azze ve Celle'nin onu hak ile amel etme, hakka uyma başarısını vermesi demektir. Yani bir kimseye hakkı göndermesi Yüce Allah'ın nedir? Hakkı göndermesi. Beyan beyan beyani hidayettir. Kur'an'ı göndermesi nedir? Beyani Beyan hidayettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in göndermesi nedir? Beyani hidayettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olma başarısını lütfetmesi, nasip etmesi, Kur'an'a uyma başarısını, tevfikini nasip etmesi nedir? Tevfik. Tevfiki hidayet. İşte biz bu tevfiki hidayet anlamında daha çok kullanıyoruz. Mesela diyoruz, Allahu Teala sana hidayet versin. Hangi anlamda? Yani sana kitap göndersin, Resul göndersin. beyan hidayet anlamında değil. Birisi bana dedi, ya hocam dua et Allah hidayet versin bize. Ben de ona dedim, Allah hidayet vermiş. Kur'an hidayettir. Resul hidayettir. Sen hidayetten yüz çevirdin. O nereye atmaya çalışıyor suçu? Kadere. Kadere atmaya çalışıyor. Allah bize hidayet versin. Yüce Allah Azze ve Celle kitap gönderdi. Alemlerin Rabbi iken sen kainatta bir noktasın. Hayatın yatak odası ya tuvalet arasında geçiyor. Sana Allahu Teala değer verdi, kıymet verdi. Ta yedi kat göğün üstünden kelamını inzal etti. Resullerle sana okuttu. Bak bu Rabbimizin sözü. Bu ne demek? Onun için e, Selef'ten birisi Kur'an-ı Kerim'i tutuyormuş, diyormuş ki Bu benim Rabbimin kelamı, bu benim Rabbimin kelamı. Heyecanlanıyormuş. Bu büyük kelam, büyük söz. Rabbimiz bize hidayet verdi dedim ona. Ama biz hidayetten yüz çevirdik. Fakat ona başka bir şeye dikkatini çekmeye çalıştım. Aslında onun söylediği de doğru. Çünkü Allah tevfiki hidayet vermedikçe hiç kimse hakkı bulamaz, hakka uyamaz. Velev ki hak kendisine beyan edilsin. Allahu Teala Azze Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde bunu beyan ediyor. Buyuruyor ki, bak beyani hidayeti gönderen kendisi. Onların karşısında Kur'an okuduğun zaman ey peygamber sen onların karşısında Kur'an'ı okuduğun zaman seninle onların arasına Perbek. perdeler çekeriz. Ve onların kulaklarına ağırlıklar koyarız. Ta ki Kur'an'ı anlamasınlar diye. Burada da neye işaret var? onların tevfiki hidayetten mahrumiyetlerine işaret var. Beyani hidayet gelmiş onlara ama Kur'an okunuyor, okunuyor anlamıyorlar. Kulaklarında ağırlık var sanki duymuyorlar Kur'an'ı. İşte Allah onların neden mahrum etti? Tevfiki hidayetten mahrum etti. Hidayet bir an verilip de sonra Bizim ikinci gün, ikinci bir saat, ikinci bir an muhtaç olmayacağımız bir şey değil. Yaşamımız boyunca her an, her saniye, bütün dünyevi ve bütün uhrevi hususlarda Yüce Allah'ın yol göstericiliğine muhtaçız. O bizim elimizden tutmasa ne oluruz? Helak oluruz. karanlık delhizlerde, uçsuz bıçaksız çöllerde kalmış insan gibi oluruz. Yol bulamayız. Nereye gideceksin? Çöl. Çölde sürekli rüzgar eser. Kum fırtınası olur. Ve bir gün tepe buradayken öbür gün buraya geçer. Onun için çölde yol bulmak büyük uzmanlık iş diye isteyen iş. Çölde yol bulanlara derlermiş El-Hadi. Rehber yani. Bunlar çok uzmanlık isteyen bir iş. Herkes çölde yol bulamaz. Çünkü dağ, tepe, yerleri değişiyor. Devamlı çölün şekli değişiyor. Coğrafyası değişiyor. Çölde yol bulmak her adamın kârı değil. Onun için eskiden nice kervanlar çölde hep helak olunmuş. Şimdi biz işte bu çölde kalmış adam gibi. Kapkananlık delhizlerde kalmış adam gibi. Eğer Allahu Teala'nın yol göstericiliği olmazsa biz hakkı bulamayız. Yüce Allah Subhanahu ve teala bu beyani hidayet ile tevfiki hidayetin kısasını bize Bakara suresinin hemen başında anlatıyor. Buyuruyor ki Rabbimiz Mèthelhum kèmèthil lazistawqadanarın fàlma aẓaât onların misali. Münafıkların misali. Naren. Tıpkı bir ateş yakmak isteyen adamın misaline benzer. O adam ki ateş yakmak istiyordu. Ne için? Karanlıkta kalmış, ortalığı göremiyor, zararlı hususları seçemiyor, faydalı hususları seçemiyor. Zifiri karanlık, simsiyah bir karanlık. Münafıkların misali bunun gibi. Aydınlanmak istiyor. Etrafını aydınlatmak istiyor. Etrafını görmek için bir ateş yakmak, bir ateş tutuşturmak istiyor. İşte onların misali tıpkı ateş tutuşturmak isteyen, etrafını aydınlatmak isteyen adamın misaline benzer. O adam ki ne yaptı? O adam kendisi ateş yakmadı, ateş yakamadı ama Resul geldi, ateş yaktı, etraf aydınlandı. Bir nur getirdi, bir hidayet getirdi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem etraf aydınlandığı tamamen artık hak ile batıl, doğru ile yanlış, faydalı hususlar ile zararlı hususlar birbirinden seçilmeye başlandı. Sonra Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor ki O ateş o nur etrafı aydınlatınca ne zaman o adamın etrafı böyle biraz aydınlanmaya başladı zip zifiri karanlık içindeyken etraf aydınlanmaya başladı. Bu sefer yüce Allah beyani hidayet geldi ama bu sefer ne yaptı? Zehaballahu şey, bi nurihim. Ordu. Yüce Allah azze ve celle buyuruyor. Allah onların gözlerinin nurunu alır bu sefer. Ve terakehum fi Ve onları karanlıklar içinde koyu verir. Bu ayetin tefsirinde başka şeyler de söylenmiş bu bir vecih, bu ayetin tefsiriyle ilgili bir veci. onları karanlıklar içerisinde terk ediverir Yüce Allah Azze ve Celle ha hakkı görebilmek için, dünyada eşyaları görebilmek için varlıkları bu masayı, bu odada yılan mı var, çıyan mı var menfaatli meyveler sebzeler mi var o odada zararlı şeyler mi var Faydalı hususlar mı var? Bunu görebilmek için iki nura ihtiyaç var. Birincisi i̇ki göz. Birincisi Işık, ışık, ışık. lambanın nuru ya da güneşin nuru. Işık dışarıdan olan etki olan ışık. İkincisi gözden nur. Bu iki nurdan birisi eksik olursa olmaz. görme olmaz. Bu iki nurdan. İşte hakkı da görmek için ilim ehli dediler ki iki nura ihtiyaç var. Bir, İlim nuru. iki, amel nuru. İlim ve amel nuru, kişi de birleşince hak açığa çıkar. Hak görülür. İlim ve amel nuru. Amel nuru var, ilim nuru yok. Hakkı göremez. Hakkı uyamaz. İlim nuru var, amel nuru yok. Hakkı uyamaz. İki nur. Nasıl dünyada eşrayı görmek için iki nura ihtiyaç var. Hakkı da görebilmek için iki nura ihtiyaç var. İlim ve amel nuru. Şimdi zaten Fatiha suresinin sonunda ilim ve amel vurgusunu göreceğiz. Onlardan kimisi ilimden yana mahrumiyet içindeydiler. Mağdub aleyhim amel nurundan mahrum. Dallin ilim nurundan mahrum. İkin, birisi ilim nurundan, birisi amel nurundan mahrum idiler. Evet, ihtina. İşte bu şuur ile Allah-u Teala'nın yol göstericiliği olmaz ise, us, uçsuz bıçaksız çöllerde kalıp helak olan kimseler gibi oluruz. Kap karanlık delhizlerde kalan kimseler gibi oluruz. Bu şuur ile, bu yol göstericiliğin kendimiz hakkında ne kadar lüzumlu olduğunu bilerek ihtina diyeceğiz. Şimdiden sonra namazlarda nasıl ihtina diyeceğiz? İnşallah. Yalvara yalvara. İhtiyacımızı ve gereksinimimizi gönlümüzün derinlerinden hissede hissede. İhtina. Bize yol göstericilik et. Yani elimizden tut ya Rabbi. Rehberlik et ya Rabbi. Bize yol göster ya Rabbi. Bize ilham et, irşat et, hidayet et ya Rabbi. Bu şuurla söyleyeceğiz. Ama sen Allahu Teala azze ve celle ne buyuruyor? İkra suresinde Kendini müstahni gören azıtır. Her türlü belanın başıdır. Kişinin kendisini yetkin görmesi. Yetkin. Yeterli görmesi. Her türlü musibetin başıdır. Ben anlarım. Ben bilirim. Ben fark ederim. Ben görürüm. Kendini yetkin görüyorsun ya. Ben hakkı bilirim. Ben hakkı görürüm. Her türlü benanın başıdır. Acizliğini bil. Bu acizliği bir de bir yerde daha söylemiştik. Fatiha'ya başlarken de söylemiştik, değil mi? Evet. Aynı acizlik içinde ne diyeceğiz? Yani şimdi biz öyle bir emniyet içindeyiz ki şeytan bana bir şey yapamaz ya. Allahu Teala emrediyor halbuki. bu ha, Şeytandan evuzu. Şeytandan Allah'a sığın. Ama şimdi bizde nasıl bir emniyet var? Yanımıza bile gelemez şeytan. Şeytan bize bir şey yapamaz. Ha, O ihtiyacı hissetmedikçe senin ağzından euzu hakkıyla çıkmaz. Takliden çıkar. Takliden. Şeyh Muhammed bin Abdülvehab ne söylüyor demiştik? Allahu Teala <gülüyor> böylelerini kınamış ve Kur'an-ı Kerim'de onlar hakkında buyurmuştur ki kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Şimdi biz ihdina derken kalbimizde olanı dilimizle söyleyelim. Kalbimizde olmayanı dilimizle söyleyenlerden olmayalım. İhdina Yüce Allah'a yalvardık. Bize yol göstericilik et. Sonra bu yol göstericiliği bir şeyle ilintiledi. Allahu Teala. Bir şeye bağladı. Bir şeyle muallak yaptı. O yol göstericiliği. Mutlak yapmadı. Bir şeye bağladı. Ney? <gülüyor> sırat سِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Sırat-ı müstakim Sırat-ı müstakim nedir? Kardeşlerim, sırat zaten tek başına eğri-büyrü olmayan yol demek. Sırat. Bir de buna müstakim ilave edilince artık sırat-ı anlamı çok net, açık, apaçık. Hiçbir eğriliği, hiçbir kusuru, Hiçbir hatası, hiçbir bozukluğu, hiçbir fesadı olmayan yol demektir. Apaçık olan, net olan, hiçbir eğrilik, hiçbir fesat ve bozukluk barındırmayan yol. İhdina sıratel müsteqil. Bizi o yola hidayet et. Hiçbir eğriliği, hiçbir bozukluğu olmayan. Meallerde nasıl karşılanıyor? Dost doğru. dost doğru yol Dost doğru yol Her türlü eğrilikten uzak olan yol Her türlü bozukluktan Her türlü sapmadan Ve fesattan uzak olan yol İhdine sıratel mustakim Ya Rabbi Bize Dost doğru yolu göster Bizi dost doğru yola hidayet eyle Bizi sıratı mustakime ulaştır Sıratı mustakim nedir? Müellifimiz rahmetullahi aleyh burada sırat-ı ile ilgili oldukça kapsamlı ve büyük bir tefsir zikretti. Oldukça güzel, büyük, kapsamlı bir tefsir zikretti. Sırat-ı ne olduğuna dair. Ne dedi müellif? <gülüyor> müellif rahmetullahi aleyh sırat-ı müstakim hakkı bilmek ve hakka uygun amelde bulunmaktır. Sırat-ı budur. Hakkı bilmek ve hakka uygun amelde bulunmak. Hak ile amel etmek. Hakkı bilmek bu gayet kapsamlı bir husus. Her hususta hakkı bilmek ve ona uygun amelde bulunmak sırat-ı Bu ayetlerin peşinde gelen ayetlerde müellifin sözünü teyit ediyor. Çünkü peşinde gelen ayetlerde mağdub aleyhim hakkı bilen ama amel etmeyenlerdi. Dallin amel eden ama hakkı bilmeyenlerdi. O zaman sırat-ı müstakimin kendisinden sonra zikredilen bu iki muhalif yola ters olması lazım. O da bu iki hususu birleştirmektir. Bilmek ve amel etmek. İlim ve abel. İşte sırat-ı müstakim budur. Yani ihtina sırat-ı müstakim dediğin zaman ne demiş oluyorsun? Ya Rabbi beni ilme ve amele hidayet eyle. Hakkı göster ve hakka uydur. Hakkı öğret ve hak ile amel ettir. Hakkın içerisine neler giriyor? Allah'ı tanımakta hak olan yol. Peygamberleri tanımakta hak olan yol. Kitaplar hususunda hak olan yola. Melekler hususunda hak olan yola, ibadetler hususunda hak olan yol, muamelat hususunda hak olan yol. Bunların hepsinde batıllar da var değil mi? İbadetler hususunda batıl yollar var, muamelat hususunda batıl yollar var, marifetullah hususunda batıl yollar var, peygamberler hususunda batıl inançlar, batıl yollar var, meleklere inanç hususunda batıllar var vesaire. Sayısız batıllar var. İşte o batılların zıttı olan hakka bizi ulaştır. Öğret onları, bize bunları göster ve bununla amel etme başarısını bize nasip et. Amel etme. Mesela marifet ile Allahu Teala'nın marifetinin ameli nedir? Tasdik ve imandır. Öyle değil mi? Yüce Allah Azze ve Celle'nin bir sıfatını öğrendir. Hak olan bir sıfatını. Bunun ameli nedir? Bunu tasdik etmek, buna iman etmektir. <gülüyor> Peygamberlere, kitaplara amel e, öğrendin. Bunun ameli nedir? Onlara ittiba etmektir. Bunun gibi. Demek ki sırat-ı müstakim neymiş? Müellifimizin de açıkladığı gibi hakkı bilmek, bilmek ve hakka uymaktır. Yani ilim ve ameldir. Sırat-ı Mustakim budur. Sırat-ı selef pek çok türlü tefsir etmişlerdir. Madem söz buraya geldi. Kardeşlerim Şeyhul İslam İbni Teymiye Rahimehullah usulü tefsirinde, tefsir usulünde diyor ki seleften gelen kaviller, tefsirle ilgili sözler, tefsirler bir ayetin tefsirinde selefi salihinden pek çok söz gelmiş. Kata'da şöyle demiş, mücahit böyle demiş. İhtilaf İki çeşittir demiş evin i Bir çeşitlilik ihtilafı, bir de tenakuz ihtilafı. Çeşitlilik ihtilafı, tenakuz ihtilafı. Şimdi Selefi Salihin Rahmetullahi Aleyhi Mecmain mesela sırat-ı müstakimi tefsir etmiş. Seleften birisi demiş ki sırat-ı müstakim Kur'an'dır. İhtinas sırat-ı müstakim ne demek olur? Bizi Kur'an'a Hidayet eyle. Birisi demiş ki sırat-ı müstakim sünnettir. Birisi demiş ki sırat-ı müstakim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleridir. Birisi demiş ki sırat-ı müstakim ilimdir. Birisi demiş ki sırat-ı ameldir. Birisi de başka bir şey söylemiş. Bunların arasında olan bu ihtilaf hangi türde ihtilaftır? Çeşitlilik ihtilafı. Tenakuz ihtilafı değil. değil. Çünkü bunların hepsi aslında tek bir noktaya işaret ediyor. Tek bir hakkı çeşitli kelimelerle ifade ediyor. Tek olan hakkı, gerçeği çeşitli ifade kalıplarıyla ortaya koyuyor. Bunlarda bir tenakuz söz konusu değil. Şimdi sırat-ı mustakimi Kur'an olarak tefsir eden ile Sırat-ı sünnet olarak tefsir edenin sözleri arasında bir tenakuz, bir çelişki var mı? Yok. Ne var? Çeşitlilik var. Onun Kur'an sözü, bunun sünnet sözünü de kuşatıyor. Bunun sünnet sözü, onun Kur'an tefsirini de kuşatıyor. Müellifin zikrettiğine gelince, gelen tefsirlerin tamamını kuşatan söz. İlim ve amer. Sırat-ı ilim muamendir. Yahut sıratımız ı mustakim, kardeşlerim bugün çeşitlilik olarak neyi söyleyebiliriz? Sırat-ı kitap ve sünnet yoludur. Kur'an ve sünnet yoludur. Sırat-ı budur. Sırat-ı bu. Her Müslüman dua ettiği zaman bizi sırat-ı ilet diye dua ettiği zaman ne demiş oluyor? Bizi Kur'an'a ve sünnete ilet. Çünkü hakkı ne gösterir? Kitap. Kitap ve sünnet gösterir. Kitap ve sünnetin dışında bir hak, bir gerçek, bir doğru söz konusu olabilir mi? Evet. Kesinlikle söz konusu olamaz. Demek ki hak eşittir Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet eşittir. Hak. İkisi birbirine eşittir. Dolayısıyla sırat-ı müstakim, Kur'an ve sünneti öğrenmek, Kur'an ve sünneti kavramak, Kur'an ve sünneti fıkhetmek, fehmetmek ve Kur'an ve sünnetin muktezası ile gerekleriyle amel etmektir. Sırat-ı mustakim budur. Kim bu duaya mazhar olmuş olur? Herkesine söyleyeyim. Ehli sünnetü'l cemaat. Yani kim Sen kitap sünneti. ve sünnet ile amel ediyorsa bu bu duanın mazharıdır. Kim kitap ve sünnete uyuyor ise kim kitap ve sünneti kendisine rehber edinmiş ise kim Kur'an ve sünnet ile amel ediyor ise bu, bu duanın mazharı olmuştur. İşte o sıratı müstakim nedir? İşte o sıratı müstakimi bulmuştur. Allah'ın indirdiği vahyi öğrenmek, Kur'an'ı ve sünneti öğrenmek ve bununla amel etmek başarısına kim erdirilmiş ise işte o sıratı müstakim üzerinedir. Sıratı müstakim budur. Evet. اِهْدِنَ السِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ Tabi <gülüyor> müellif burada bir hususa daha işaret ediyor. Bir var kardeşlerim batıl dinler arasında İslam'a hidayet olunmak. Batıl dinler, Yahudilik, Hristiyanlık, Budizm, bilmem ateşperestlik, mecusilik, bir var bunların arasında İslam'a hidayet olunmak. Bir de var İslami fırkaların, İslam'a mensub olan, Kur'an'a ve sünnet'e, Peygamber'e mensubiyet iddia eden, mensubiyet arz eden fırkalar arasında, 73 fırkanın arasında kitap ve sünnetin üzerinde yürüyen, cemaat olan, sahabenin yolunda yürüyen, Ehli sünnet vel cemaate hidayet olunmaktır. İşte dost oğlu olan dinler arasında, dinler arasında İslam'ın konumu neyse diğer dinler arasında, diğer fırkalar arasında ehli sünnet vel cemaatın da konumu odur. Onun için selef'ten çok büyük özellikle tefsir konusunda çok büyük bir zat var. Belki ismini gördünüz pek çok defa. Ebu'l-Aliye. Ebu'l-Aliye. Bu zat diyor ki, ben üzerimdeki Allah'ın hangi nimetine, hangi nimetinden ötürü şükredeyim? Bilemiyorum. Allah'ın üzerimdeki hangi nimeti daha büyük? Bilemiyorum diyor. İslam'a, İslam'a hidayet olduğuma mı şükredeyim? Yoksa harici olmadığımamı şükredeyim diyor. Bu iki nimeti yani haricilikten uzak olma nimetini İslam'a hidayet olunma diğer dinlerden İslam'a girme nimetiyle neredeyse eşdeğerde görüyor. Çünkü İslam'ın diğer dinler arasındaki konumu neyse ehl Sünnet'in diğer fırkalara konumu da aynıdır. Bu sözü Şeyhül İslam İbni Teymiye Mecmu'ül Fetavada söylemiştir. Aynen böyle diyor. Diyor ki İslam'ın diğer dinler arasındaki konumu neyse ehli sünnet ve cemaatın diğer fırkalar arasındaki konumu budur. Onun için ehli sünnet ve cemaat olmak alelade bir şey değildir. Yani ehli sünnet ve cemaat olmak öyle sıradan bir husus değildir. Allahu Teala'nın nimetleri içerisinde çok büyük bir nimettir. Ehl-i sünnetin vasatiyetiyle yani orta yolluluğu ile İslam'ın vasatiyeti aynıdır. İslam nasıl? Bu da Şeyhül İslam'ın sözü. İslam diyor nasıl? Diğer dinler arasında vasattır. Ehl-i sünnet de diğer fırkalar arasında vasattır. Ehl-i sünnet vel cemaat diğer fırkalar arasında vasattır. <gülüyor> Onun için müellif vasat orta yollu onun için müellif rahmetullahi aleyhine ne dedi? Dedi ki, birinci olarak hidayete erdirilmek, kişinin İslam dinine hidayete erdirilmesidir. Bir de şumullu olan, tafsili olarak hidayete erdirilmek vardır. O da nedir? Dinin tafsili ayrıntılı bütün hükümlerinde, bütün meselelerinde, marifetullah hususunda, Allah'ın kitaplarına iman hususunda, Allah'ın peygamberlerine iman hususunda, ibadetler hususunda, muamelat hususunda, fıkhi meseleler hususunda, davet yolu ve yöntemi hususunda vs. dinin bütün meselelerinde ne olmak? Hak üzerinde olmak. Bu da ayrıntılı olarak Yüce Allah Azze ve Celle'nin hidayetidir. İşte sırat-ı bütün bu hususları Kamilen kuşatan yoldur. Hem ayrıntılı hem de genel olarak hakkı bilmek ve hakka uymak başarısını elde etmektir. Biz burada ihtina diyerek Yüce Allah'tan beyani hidayet talebinde mi bulunuyoruz? Tevfiki hidayet talebinde mi? Tevfiki değil mi? Çünkü beyani hidayet zaten yapılmıştır. Kur'an inmiş, peygamber gönderilmiş. Biz tevfik-i hidayet talebinde bulunuyoruz. Tevfik-i hidayet talebinde bulunmak da acizliği ortaya koymaktır. Yani evet Kur'an var, sünnet var ama yine de sen yol göstermezsen Ya Rabbi ben Hakk'ı göremem. Kur'an var, sünnet var ortada ama yine de Ya Rabbi sen nasip etmezsen ben Hakk'a uyamam. Ya Rabbi sen getirmezsen ben namaz kılamam. Ya Rabbi sen nasip etmezsen ben hak olan görüşü kavrayamam, anlayamam. Tevfiki hidayet bu demek işte. Yoksa beyani hidayet zaten ortada. Demek ki beyani hidayetin gelmesiyle iş bitmiyor. Bir de tevfiki hidayeti elde etmek lazım. Tevfiki hidayeti elde etmek lazım. Bugün kardeşlerim Ürdün'de Hristiyanlar var. Hır bu Hristiyanlar Arap dili üzerinde çok büyük uzman insanlar. Ve şu anda elden ele dolaşan, elden ele dolaşan pek çok sözlüğün yazarı bu Hristiyanlar. Pek çok Arapça sözlüğün yazarı. Ve bu Hristiyanlar içerisinde Kur'an-ı Kerim'i edebi bir metin olarak değerlendirip ezberleyenler var. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişler. Başından sonuna kadar. Kur'an-ı Kerim'i edebi bir metin olarak görüyor ve hayranlık içinde okuyorlar. Ama bunlar Müslüman değil. Yani Kur'an-ı Kerim ile amel etmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'in gereğiyle itikat etmiyorlar. Hristiyan İslam dinine girmemiş. Ama Kur'an-ı Kerim ezberlemiş. Adama beyani hidayete ulaşmış. Ama Allah-u Teala tevfik Vermemiş. Kur'an-ı Kerim elinde ama Yüce Allah Azze ve Celle Kur'an ile ona tevfik vermemiş. Yüce Allah Azze ve Celle'den ihtina derken ne isteyeceğiz? Ayrıntılı olarak dinin bütün şubelerinde, dinin bütün şubelerinde hakka uyma başarısı, hakkı öğrenme başarısı isteyeceğiz. Çünkü fırkalar İslam dini hak mı değil mi diye tartışmadılar. Muhtezî ile Ehli Sünnet ile hangi babda tartışmadı? İslam dini hak mı değil mi? Kur'an hak mı değil mi? Peygamber hak mı değil mi? Bu bablarda, bu meselelerde tartıştı mı? Tartışmadı. Kur'an'ın verdiği haberler hak mı değil mi? Cehmiye, Muhtezî ile Rafiziler, Mürciye fırkası, bu sapık fırkalar, 72 fırka, Ehli Sünnet ile bu konularda tartıştı mı? Tartışmadı. Tartışmaları neydi? Tafsili olarak Kur'an-ı Kerim'de geçen meseleler, hadis-i şeriflerde geçen meseleler, itikadi ayrıntılı meseleler, 72 tane sapık fırka var. Bu 72 fırkanın sapık görüşleri sinsi isimler altında sinsi isimler altında cereyan ediyor ümmetin arasında. Nasıl <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Ümmetim gün gelecek, İçkinin adını değiştirip içecek. Aynı şekilde rafızliğin adı değişmiş. Aynı şekilde Muteziliğin adı değişmiş. Cehmiliğin adı değişmiş. Hatta kötü bir şey olmuş, çok kötü bir şey. O ne? Adam cehmiyenin adını değiştirmiş, Ehli Sünnet koymuş. Piyasaya Ehli Sünnet itikadı diye cehmiye inancını sunuyor. Ehli sünnet itikadı diye hariciliği sunuyor. Ehli sünnet itikadı diye mürciye akidesini sunuyor. Yani hidayeti olan gereksinimimizi hissedelim. Ortada bu kadar sapıklık, bu kadar dalalet, bu kadar yanlış yol var. Nasıl hakkı bulacağız? Ben bir okuyayım hepsini. Ben bir okuyayım anlarım. Ne profesörler var sapık. Ne akıllılar var sapık. Sen İran'da kum medreselerinde adam, adamlar ne okuyorlar biliyor musun? Adamlar ömür adıyorlar ilme. Ömür, ömür. Hem kendi kaynaklarını okuyorlar hem ehl-i kaynaklarını okuyorlar. Allah muhafaza biz okusak hemen sapıtırız. Adamlar hepsini okuyorlar. Ama hakkı bulamıyorlar. Hakka isabet edemiyor. Subhanallah. Onun için ben bir bakayım hemen anlarım. Ben bir okuyayım hemen anlarım. Ben farkına varırım, ben görürüm. Ben anlamazsam kim anlayacak? Bunların hepsini kenara koyacağız. Kenara koyacağız. İbn Ömer ne dedi? Yemen'den geldiler. Dediler, işte sence dedi ki Senceyi Yemen'de git bırak. Sence diye bir şey yok. Allah ne buyurduysa o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurduysa o. Heh. Tabii kardeşlerim, hemen bir hususa işaret edeceğiz. O husus nedir? Aslında devamlı öğrendiğimiz ama gözden kaçırdığımız bir husus. Yüce Allah azze ve celleşim dedik Allahu Teala Yol göstericilik etmezse yani tevfiki hidayet olması olmaz. Bizim düşünmemiz boş. Bizim aklımızı çalıştırmamız bir işe yaramaz. Mühim olan Allah'ın tevfiki hidayet vermesi. Peki Yüce Allah Azze ve Celle tevfiki hidayeti nasıl veriyor? Dilediğine Dile veriyor. Kulların fiillerine de bakıyor mu? Yüce Allah Azze ve Celle'nin dilemesi ve vermesi. Neyin dışına çıkmaz? Adalet ve Adaletin dışına çıkmaz. Adaletin dışına çıkmaz. Yani Allahu Teala Azze ve Celle'nin kainattaki bütün fiilleri hidayet vermesi ve saptırması. Şimdi mesela sen Kur'an-ı Kerim'i okuyorsun. Cebriye olmamak için bu kaideyi bilmek zorundasın. Yoksa cebriye olur. Ayet-i Kerime'yi okursun. Allah dilediğini sapıtır, dilediğini hidayet erdirir. Dersin ki o zaman amelene gerek var. Allah dilediğini sapıtıyor, dilediğini hidayet erdiriyor. Ha? Ya mutezile olacaksın, diyeceksin ki Abdülaziz bayındır gibi Allah dileyeni sapıtır, dileyeni hidayet erdirir. Şimdi o da böyle değiştiriyor ayetleri. Böylece şeyden kurtuluyor. Şimdi dilediğini sapıtır, dilediğini hidayet erdirir. Gençlere bunu izah edemiyorsun. Gençler diyorlar ki o o zaman bizim bir suçumuz yok o demek dilediğini sapıtıyor sen sapık ol sen hidayet bul sen sapık ol sen hidayet bul dilediğini yapıyor e bunu izah etmek için bu sefer Abdülaziz Bayındır gitti mutezile oldu o nasıl diyor? diyor ki Allah dile, dileyeni sapıtır sen sapaklık dilersen dileyeni sapıtır dileyeni de hidayet erdirir Oo, ne güzel yorum bak Kur'an'da neden kurtuldu? Zandan kurdurdu, şüpheden kurtuldu. E bu mutezilenin yoludur. Allah'ın kelimelerini yerlerinden oynatıyor. Allahu Teala öyle buyurmuyor ki. Allahu Teala buyuruyor, Allah dilediğini sapıtır, dilediğini hidayetlerdir. Peki bu usta kaide nedir? Ehli sünnet Kur'an'a bütüncül bakar. Kitaba ve sünnete bütüncül bakar. Ayetleri birbiriyle tefsir eder. Hadisleri birbiriyle tefsir eder. Ve üçüncü bir rükün daha var. Onu şimdi göreceğiz. Ayeti ve hadisi fehmus selef ışığında anlar. Selefi salihin radıyallahu anhü mecmain gibi anlar. Onlar nasıl tefsir ettiler? Öyle anlar. Ha, Yüce Allah'ın hidayet vermesi ve saptırması da nedir? Onun fiilidir. Allah'ın fiilleriyle ilgili hangi kaideyi öğrenmiştik? Ya rahmettir ya adalet. Ya, ya, ya rahmettir ya adalettir. Yani biz bunu fark edelim veya fark etmeyelim allah Teala hiç kimseyi hak etmediği halde saptırmaz. Hiç kimseyi saptırmaz. Yani zulmen saptırmaz. allah Teala'ya hiç kimseye haksızlık edip onu saptırmaz. O zaman her sapık hak etmiştir. Ve her hidayet bulan hak etmiştir. Acaba <gülüyor> ya. her hidayet bulan Allah'ın lütfuyla rahmetiyle hidayet bulmuştur hak etmiştir diyemeyiz çünkü hiç kimse bu büyük nimeti hak edecek bir amelde bulunamaz bu nimet öylesine büyük ki öylesine büyük ki hidayet nimeti ne diyorsun sen yahu hidayet nimeti ne demek cennet demek cennet ne demek ebedül ebed demek sonu yok sınırı yok o zaman büyüklüğünün de sonu yok. Büyüklüğünü tarif edebilir misin? Edemezsin. Cehennemden kurtuluş nimetinin büyüklüğünü tarif edebilir misin? Edemezsin. O zaman hiç kimse hidayeti Amel. hak edemez ameliyle. Ancak Allah'ın lütfu ya. ve rahmeti sebebiyledir. Ama ameller de, ameller de nedir? Sebeptir. Ameller de bir sebeptir. O kimseye hidayet verilmesine. Onun için biz ne yapacağız? Hidayetin sebeplerini araştıracağız. Ve sapıklığın sebeplerini araştıracağız. Biz bu duayı yapacağız lisanımızla. Aynı zamanda bu duayı fiilen yapacağız. Şimdi sen bindin trene. Tren nereye gidiyor? Erzurum'a. Ya Rabbi, Ya Rabbi sen beni Çanakkale'ye götür Ya Rabbi. Dua ettin. Ne oldu bu doğan? Batıl. Batıl. Korkarım bu gidişle varamazsın Kabe'ye. Çünkü tuttuğun yol yarar Türkistan'a gitmeye. Sen Kabe bu taraf, Türkistan bu taraf. Korkarım bu gidişle varamazsın Kabe'ye. Yani yürüyorsun maşallah atına eğri vurmuşsun. Dört nallığa koşuyorsun. Korkarım ki bu gidişle Kabe'ye varamazsın. Çünkü tuttuğun yol Türkistan'a gidiyor. Tuttuğun yol Türkistan. Şimdi sen trene bindin, Erzurum'a gidiyor tren. Dua ediyorsun, Ya Rabbi sen beni Çalakkale'ye götür. Bu dua zulümdür. Senin tarafından işlenmiş bir zulümdür. O zaman dua sadece kavil ile olmaz. Duayı onun için ilim ehli kaça ayırdı? İkiye. Duayı ikiye ayırdılar. Bir kavli dua, iki fiili dua. Kavli duayı şimdi yaptık Fatiha'da. Biraz önce yatsı namazında ve diğer namazlarımızda yaptık. Hararetle, istekle, bundan sonra belki şuursuz söylüyorduk. İhdina sıratı müstakim, sıratı Böyle söylüyorduk. Şimdi ihdina derken yüreğimizden koparak söyleyeceğiz inşallah. Heh. İhdina. İhtiyacımızı hissederek diyeceğiz bizi Sırat-ı müstakime ilet. Şimdi kavli duayı yaptık. Fiili duayı nasıl yapacağız? Hidayet ile kendi aramızdaki Allahu Teala hidayeti yağmur gibi yağdırıyor. E sen şemsiye tutarsan Sana gelmez. gelmez. Gelmez değil mi? Heh. Sen engelleri koyarsan araya hidayet ile aramızdaki engelleri kaldıracağız. Hidayet ile aramızdaki engeller nelerdir? Genel bir tarif ile. Yüce Allah'ın sevmediği her söz, fiil, ahlak seninle Allah arasında veya başka bir deyişle seninle hidayet arasındaki engeldir. Her söz, her fiil. Her söz, her fiil. Küçük bazı şeyler olabilir ki. Mesela bir söz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, insan umursamadan, aldırış etmeden bir söz söyleyiverir. O söz sebebiyle Allah katında ne yazılır? Cehennemlik yazılır. Yine bir söz söyler, hiç umursamaz onu. Böyle büyük bir söz de görmez. Ama Allah onun için cennetliktir yazır. Cehennemlik, cennetlik yazılması ne demek? Yani o söz sebebiyle bundan sonra Allah ona tevfik verir, cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar. Birisi de allah Teala'nın hoşuna gitmeyen bir söz söyler. Yüce Allah Azze ve Celle hidayetini çeker. O karanlıkta kalır. Ondan sonra her sapığın peşine gider. Dinini, imanını satar. Cehennemin dibini boylar. Onun için kavli duayı yaptık. Fiili duayı da yapacağız. Hidayet ile aramızdaki engelleri ya da Allah ile aramızdaki engelleri kaldıracağız. Tek tek tespit edeceğiz tek tek yüce Allah azze ve celle neleri sevmez neleri sever tek tek o engeller kalktıkça hidayet gelir sonra engelleri kaldırdık bir de sebepleri izleyeceğiz Allah sebepler koymuş. bu sebeplerin en büyüklerinden birini yine kendisi açıklıyor Allahu Teala ne buyuruyor galikel kitabı la reibe fi Huden lilmuttaqin. Bu kitap. Hidayetin en büyük sebeplerinden biri işte bu kitaptır. Bu kitaptır. Bu kitap ile hidayeti bulmanın sebebi yine o ayette. Takva sahibi olmaktır. İttikadır. Burada mı o dersi yaptık yine? İttika. Bursa'da yaptı Bursa'da. İttika. Hidayetin yolunu elde etmenin sebebi. Hidayetin sebepleri nedir? Yüce Allah Azze ve Celle yine bu kitapta açıklıyor. Ne buyuruyor? Kul اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ De ki eğer Allah'ı seviyor iseniz bunun içine pek çok şey girer. Yani hidayet istiyorsanız bu da onun içine girer. فَاتَّبِعُونِي Bana ittiba edin. İttiba ne demek? bisikletin ikinci tekerinin yaptığı işe ittiba denilir. Şimdi bisikletin ikinci tekeri nereden gider? Birinci teker nereden giderse o ikinci teker de oradan gider. Değil mi? Böyle böyle sürekli takip eder. Birinci teker nereden gidiyor? İkinci teker de işte buna ittiba denilir. İzini izleme demek. İzini İzi iz sürme. İz takip etme. Buna ittiba edin. Heh. Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ne demesi emrediliyor? Fettebi'uni. <Sessizlik> Bana ittiba edin. Beni izleyin. Bana uyun. İtikatta. Başta itikat. Düşünün peygamber gibi inanmıyor. Onun gibi amel yapıyor. Subhanallah. İttibayı bozdu. Peygamber bu tarafa gidiyor. Sen bu tarafa gidiyorsun mübarek. Sakalda bir tutam. Sakalla olmaz bu işler. Önce akide, önce inanç mübarek. Önce inançta tabi olacaksın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e. E sakal da büyük mesele ama inanç bozuk sakal var ne işe yarar? Hah. Önce inanç. Sonra amel. Sonra ahlak. Resulü Bisikletin ikinci tekeri gibi olacağız. Takip edeceğiz. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Sonra Allahu Teala bunun sonucunu bildiriyor. Yuh bip cumullah. Allah o zaman ne yapar? Sizi sever. Hadis-i şerifte bak, hepsi birbirini tefsir ediyor. Kitap, sünnet birbirini tefsir ediyor. Allah bizi seversen ne olur? Onu da hadis-i şerifte bildiriyor. Dinde fakir kılır. Gören gözü olur. gözü olur. Tutan eli olur. Yani daimi yardımcısı olur. Yol göstericisi olur. Elimizden tutar bizi. Darda koymaz bizi. Sapıklıkta bırakmaz bizi. Hiçbir zaman. Ne dünyevi ne okrevi hususta. İmtihan eder ama zayi etmez bizi. Kimsenin eline bırakmaz bizi. Ezdirmez bizi. Öyle değil mi? Ne dünyevi ne okrevi hususta. Ne dünyevi ne ukrevi hususta. Yüce Allah Azze ve Celle bize Hidayet-i gamilek, Tam bir hidayet verirsin. Her hususta ayrıntılı. Her hususta. Küçücük küçücük meselelerde bile. İlim ehlinden bir kısmı demiş buraya bağlanır. Bir kısmı demiş buraya bağlanır. Orada da bir allah Teala'nın yol göstericiliğini elde etmek var. Hevadan sıyrılmaz isen taassuptan sıyrılmaz isen Allahu Teala azze ve celle buyuruyor Allah ve Resulü'nün önüne geçmeyin. Geçirtmeyin. E sen bununla amel etmez isen bu ayet ile hakkı bulabilir misin? Bulamazsın. Bulamazsın. Hidayet ile aramızdaki engelleri kaldıracağız ve hidayetin yollarını izleyeceğiz. İki büyük sebep söyledik hidayetle ilgili. Birincisi Kur'an, ikincisi İttibai Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar bunlara tutulursak hidayetin sebeplerini yerine getirdik. Bir de aradan engelleri kaldırırsak o zaman yağsın hidayet üstümüze. Daima Yüce Allah Azze ve Celle'nin yol göstericiliği koruması altındayız. Dünyevi ve ukrevi her hususta biz yol göstericiliğe muhtacız. Onun için ihtiyaç içinde evden çıkarken korkuyla, endişeyle hemen duayı okuyacağız. Hangi duaydı o? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkeltu alallahi wala wala illa billah. Kim bu duayı okursa ona hidayet olunur. İkincisi kifayet olayın. olunur. Üçüncüsü ifazet olunur. <gülüyor> hidayet, kifayet, hifazet, dördüncüsü? Şeytan ondan uzak olur. 4 mükafat. Subhanallah. Evden çıkarken bu duayı okudun. işleri garantiye aldın. Başta hidayet elde ettin. Yolda giderken, iş yerine girerken, çıkarken daimi ihtiyacımız var. Saatimiz geldi, bitti. Şimdi burada bu ayet-i kerimede sırat-ı müstakimi öğrendik. Hidayetin lüzumunu öğrendik. Hidayeti şuurla istemeyi öğrendik. Sırat-ı müstakim Kur'an ve sünnettir dedik. Şimdi üçüncü bir rükünü diğer ayette öğreneceğiz. Ehl-i sünnet ve cemaat olarak kitap, sünnet ve üçüncü olarak ne diyoruz? Fehmus selef. Fehmus selef. Selef nasıl anladı? Selef. Selef dediğimiz kim? Sahabe. Sahabe, tabi, sahabe tabi, tabi. ve onlara tabi olanlar. Ha, üçüncü rükne de işaret var. Her üç rükne birden işaret var. O üçüncü rükne işaret hangisi? sıratallezinin <en> an'amta aleyhim niye böyle bir şeyin zikrine gerek var çünkü insan müşahhas örnek ister karşısında sıratı mustakim böyle bildiğimiz köprü gibi bir şey değil ki somut bir şey değil ki üstünde yürüyelim İnsan ise karşısında somut müşahhas örnek ister tabiatı budur insanın i̇nsan. müşahhas örnek ister insan Allah-u Teala Azze ve Celle ayet-i kerimede ne buyurdu? Eğer yeryüzünde gezenler melek olsaydılar, onlara meleklerden bir Resul gönderirdik. Yani yeryüzünde gezenler insandır ve insandan alabilirler. allah Teala Azze ve Celle kitabı tek başına indirmedi. Resul ile indirdi ve Resulü kitabın açıklayıcısı yaptı. İnsan karşısında elle tutulur, gözle görülür, örnek alabileceği bir varlık görmez ise hakkı bulamaz. Hakka uyamaz. Yani bu bilgilerin kitaplarda yazılması yeterli değil. Müşakhas örnek lazım. Onun için sırat-ı müstakim kimin şahsında müşakhas olmuş? O sırat ki sıratallezine en'amte aleyhim sen o sıratta yürüyenlere o yolda yürüyenlere nimetler vermişsin. Onlar da Resuller, Sıddıklar, sıddıklar Şehitler ve Salihler'dir. Evet bu da üçüncü dükündür. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem Sıddık Ebu radıyallahu anh, Şehitler Ömer Osman'dır. Salihler sahabenin hepsidir. Sahabenin hepsi Sıddık ve e, Resul başta olmak üzere Sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin en büyük öncüleridir. Sahabe bu ayete hakkıyla mazhar olandır. En amta aleyhim birinci derecede öncelikli olarak sahabedir. Onun için en amta aleyhim. Bir dahaki derste de onu göreceğiz inşallah. Var mı başka bir hususu hatırlayan bizim unuttuğumuz ya da bir soru soracak olan cürek o kadar kanunumuz açtırmış ki aynı iman meselesinde gibi <gülüyor> bir, bir defa insan iman ettikten sonra yani elhamdülillah ben Allah'a iman ediyorum, ahirete iman ediyorum gibi evet. azazıdan sonra amel yapmaksın bu amel imanın sabit kalacağını anladığı gibi aynı husus hidayet meselesinde de evet. yani geçerli bir defa hidayet oldum muydu hidayet kalıcı bir şeymiştim anladım. Evet. oysa Allah Azze ve Celle'nin her an bizim bize hidayet etmesine ihtiyacım var. Bravo. Evet. Evet. Hacım bu şeyde Mustafa bin de bizi hidayet ediyor mu ya? Evet. Kur'an-ı Kerim'de yaktım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evet. dualarında hep şahsilik varken burada bir fayda var mı? acaba? Yani bundaki faydaya dair bazı müfessirler söz konusu etmiştir. Yani burada içtimaiyete işaret var demişler. Ee, toplu duaya işaret var. Müslümanlar tarafından toplu bir seslenişe, işte diğer Müslümanları da duaya katmaya, yani e, hep birlikte Yüce Allah'a yönelmeye bir işaret var demişler. Ama böyle ince, latif bir mana ben bilmiyorum. Yani onu oradan tefrik eden ince bir, latif bir faide bilmiyorum. Ama ihtinada değişik tefsirlerde okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Yani istimaiyete işaret var. Allahu Teala azze ve Celle'den hepimiz için hidayet istemeye işaret var diye bazı müfessirler söz konusu etmiştir.